Eliften yaya kadar bir nokta idim, kıldı beni kahmeti tuva giydirdi Eliften beni ta yaya o mevla ayanda iken gizlice bir gevher yekta Rabbim beni kıldı ulu bir kabey ulya. İdrak-ı maani ile ruh ufkunu geçtim. Deryaları, ummanları yüzmek ile geçtim. Hangi yere ben geldi isem, aşk ile geldim. O sikkeyi i özü, cevheri bendim. Cismim görerek sen beni gördün mü sanırsın? Gölgem bu benim. Yoksa sen aslın mı sanırsın? Eğilirse eğer kendin ayağın sen yok olursun. Bu perdeyi suretle beni ben mi sanırsın? Ya Rab, seni hiç bilmeye kadir mi olur ben? Bilse bilir ancak seni sen bensiz olan ben. Ben kendimi kaybettiğim anda seni buldum. Devreyledim alemleri. Yok var olarak ben. Yarab. Sana şükretmeye insanda ne vardır? El tafına, ihsanına, taat mı? Ne vardır? Kulluk mu sanırsın? Aa, sefil, gafletcür mü? Yokla hele gör kendini kim? Sende ne vardır? Ya Rab, senin eltafını ta da, da mecal yok. İfai şükür kimse kimsede kal yok. Her ne var ise bende benim cümle senindir. Vermezsen eğer şükrü de şükretmeye hal yok. Geldim geleli aleme ettin bana ihsan her arzumu verdin burada kalmadı noksan ben pak olarak saf nice geldimse vatandan öyle dilerim avdeti verme bana hicran firkat oduna duzaha Allah beni atma sevdiklerinin başı için canını yakma Kenan kulunun Çoksa da isyanu günahı dur etme cemalinden onu cehline bakma